...dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim dilme Azıyım göreyim ben seni ara sıra Azıyım göreyim ben seni ara sıra Altın tasta üzüm var, benim sende gözüm var Almadım diye küsme, başkasına sözüm var Altın tasta üzüm var, benim sende gözüm var Almadım diye küsme, başkasına sözüm var Kapıldı gitti gönül Gözünün karasına Hiç ilaç bulunmuyor Bu gönül yarasına Hiç ilaç bulunmuyor Bu gönül yarasına Altın tas üzüm var Benim sende gözüm var Almadım diye başkasına sözüm var. Altın tasta üzüm var. Benim sende gözüm var. Anladım diye küsme. Başkasına sözüm var. Altın tasta üzüm var. Erol büyük burç. Evet bugün çok çok önemli iki konuğum var. Ee, beni ben yapan insanların başında gelen iki konuk Tuğrular Yılmaz ve Asumaro. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, gerçekten e, deyin bu sefer tam anlamıyla doğru eteklerimizi ilçe alıyor. Çünkü hayatımı değiştiren iki insansınız. Ee, hayatımı bayram yerine çevirmiş iki insansınız. Ee, dolayısıyla böyle bir fırsatın elime geçmiş olması mucizelerin en büyüğü. Evet Tuğrul Er Yılmaz 68'li ve gazeteci kitabı Söyleşi Asumaro yaptı. Daha doğrusu Asumaro sordu. Tuğrul Er Yılmaz cevapladı. Ve Türk basın tarihiyle ilgili ya da Türkiye basın tarihiyle ilgili çok çok önemli bir kitap. Ee, bugün de burada Tuğrul'un sevdiği şarkılardan çalarak e, sohbet e, edeceğiz. Tuğrul'un sevdiği şarkılarda işte Erol Büyükbuç. Bundan başlayalım Tuğrul. Şaşırmıştır e, herkes ama. Ya Erol Büyükbuç bizim için çok önemli bir adam. Benim kuşağım için. E, ergenliğimizin Evi. süperstarı bizim Erol Büyükburç. Süperstarı doğru benim de. Yani hep şey düşündük. E i̇şte 50 sonları filan böyle geliyor. E, biz daha böyle Tüylerimiz bitmemiş ya da kızların daha göğüsleri büyümemiş durumlardayız tam olarak. Ve bir Erol büyük bir kıyameti kopuyor Türkiye'de. Little Lucy diye bir şarkı söylüyor. Allah'ım delireceğiz biz. Acaba diyoruz bu bizim Elvis'imiz mi olacak? Çünkü bir... Onun da amacı oydu aslında o dönemler. Aa, derdimiz yani. tabii. Bizim öyle bir derdimiz. Var. Made in Turkey bir Elvis. Aynen olur. Elvis. Bu Elvis olacak bizim bir... Bir de İngilizce şarkı da söyleyince tamam dedik biz... ...adamımızı bulduk. Hı hı. E, ama sonra... Büyük Pıçı, ...yine onu hep sevdim aslında çünkü... ...ilk şeylerden... E, ...daha daha sonra yavaş yavaş... E, ...bu Türkçe pop... ...hikayelerine giderek... ...bu Altın Tastuysu'nun var... ...bu da çok güzel bir... ...aslında Erol Büyük Pıç'ın çarkıları güzeldir. Evet, yani, evet. Erol Büyük Pıç bence kendi kremetini bile bilemediği... ...diyi düşünüyorum ben. Yani çok önemlidir... ...bir grup genç insanın hayatında... Ve bize müziği sevdirenlerden bir tanesidir itiraf edelim. Ya Mardin'den İstanbul'a geldiğimizde yaz tatillerinde ki ben de o zaman daha ortaokul sıralarında filan. E, Matinelerde akşamları giremezdik e, gazinolara filan. çakıla, gara vesaire. Kuyruğa girerdik. Hı hı. Kuyruğa. Baya böyle uzun uzun kuyruklara girdikten sonra içeri girebiliyordunuz. O kadar büyük izdiham yaşanırdı Erol Büyükburç'un şeylerinde. E, konserlerinde. Herkes için önemli. Peki 68'li ve gazeteci e, Asu Maro ve Tuğrul Yılmaz epeydir e, birlikte çalışırlar. Radikal 2'den beri değil mi Asu? Tabii. E, seni senin... önceliğin Cumhuriyet sonra Radikal 2'de Tuğrul'la beraber. Evet 96 yılında da Radikal çıkarken ilk sayı itibariyle ben de Tuğrul'la beraber evet. çalışmaya başlamıştım. Evet evet. Tuğrul bir duayen gazetecilikte insan evet. olarak da mükemmel fakat çalışırken çok zor olduğunu biliyoruz. <gülüyor> sık sık azarlar. Ee, söyleşi nasıl geçti Asu bu arada? Ya ben artık böyle... Söyleşi öyle... rahat mıydı kolay mıydı çok, zor, çok mu zordu? <gülüyor> <gülüyor> ya kolaydı yani ben bunu söylerken acaba ben zorluğunun farkına mı varamadım diye düşünüyorum bazen. Çünkü benim için çalışması da çok zor dildi itiraf edeyim ki. Yani tabii ki hani çeşitli gelgitleri <gülüyor> olsa da genel olarak adil bir insan olduğunu düşünürüm. O zaman da kolaydı yani hayat onunla. Söyleşi de daha da rahattı. Artık herhalde üstüne bir de Milliye sanatta dört yıl birlikte çalıştık biz. Hı hı. Sanırım artık o da bana güvenmiş olmalı ki hani e böyle bir emanet etmiş olduğu hayatını diyeyim. Onun için söyleşi çok daha kolay oldu yani. Hakikaten hı. öyle azar mazar işitmedi mi? <gülüyor> zannedildiği gibi. Peki Tuğrul... E Mesela ben kendimi size çok yakın hissederim öyle de kabul ederim fakat kitap çıkmadan elbette ki söyleşilere falan başladığınızı bir biçimde duymuştum da ilk duyduğumda da şaşırdım çünkü senin hiçbir biçimde bütün yaptıklarını bir şekilde Asumaro gibi çok güvendiğim biriyle de olsa anlatmayacağın, kitaba dökmeyeceğin vesaire. Acaba bunda şey mi baskın oldu? Yani bütün bu yaşadıklarımızı zorluklarıyla, eğlencesiyle, her şeyle birileri öğrensin. Özellikle basındakiler öğrensin gibi bir sebep mi? Başka sebepler de mi var? Yok. Aslında bütün derdim şu şuydu. Yani. Bir şeyler yaşadım. Benim bu benim geçmişim. Ben bunu yanlışınla, doğrusuyla kendi yaptığım biçimde paylaşmalıyım. Kafamdaki şey buydu benim. Yani çünkü... E, ...tarihin şeyleri bana denk geldi hep ya. E, ortaokuldayken... 20 Mayıs. Üniversitedeyken 12 Mart. O, üniversitede hoca olmaya kalktık. E, başımıza 12, 12 Eylül çıktı. İşte gazeteci... ...başıma gelmeyen kalmadı Bir sonra... ...zaman zaman böyle kitaplar görüyordum. Yani insanlar... ...ya çok büyük kahramanlar olarak yazılıyorlardı... ...ya... Bu 68 modası çünkü var bir de. Hani 50. yıldı ya yani. Ya da tam tersi işte Allah' ne kadar büyük bir şey yaptık biz. Hata ettik. Yani bu ort... Bunların hepsi bir tanesi doğru değildi. Ya da hepsi birden doğruydu. Yani tek boyutlu olmasından çok sıkıldım. Yani yani 25 yaşında kaybettiğim arkadaşlarımın sadece böyle bir şey gibi... ...bir, bir, bir, bir, bir ilah gibi gösterilip sanki putlaştırılması sinirini bozuyor insanın. Ya onlarda da biz hepimiz aynıydık yani. İnsan. İnsandık kandan, candan. Ağladık, aşık olduk, dayak yedik. Ama şuydu farkımız yani hep doğru yerde ve adil olmaya çalıştık kendimize göre. Bunu yapmamın gerekli olduğunu düşündüm. Arkasından medyada da aynı şekilde. Bir sürü insanın nasıl harcanıp gittiğini gördüm. Yani zaman zaman buna biz dengeli de olamadık. Yani ben de bunun içinde benim de payım var. O zaman dedim otur bunu dedim sen Tabii ki çok subjektif, kendi açımdan ve Asu da ona göre sorular sordu bana yani. Ama zaten bu senin kitabın. ev yani ama yani kurgu şey değil bu. Didi değil korku evet. hiçbir hiç, hiç, hiç tek şey yok içinde. Dolayısıyla e, evet. e, niçin nesne olsun ki zaten kime göre nesne yani baş soruda sen e, varsın. E i̇şte mesela ahkem beklemiş olabilir bazı insanlar işte ne bileyim ben işte işte birikim nedir işte be, be, peyda, beyaz aydınlık kırmızı aydınlık hiç onları girmemeye çalıştım. ...genel isimlerle. Bence çok iyi etmişsin. Nasıl yaşadıysak öyle yaptım. Kimileri memnun oldu. Çoğunluk memnun oldu aslında. Ee, Asu da <gülüyor> bana... ...bunları söyleyebilecek şeyler verdi. Yani karşıma geçip... ...uzun sorularla beni şey yapmadı. Bıdı bıdı bıdı yapmadı. Öyle şeyler de vardı. Çünkü bu da gerek diyor bazen. Hı hı. Ama benimki bir ahkam kitabı değildi. Ee, Asu da o yandan gidince... ...gel bakalım hani... Şöyle de bakalım, böyle de bakalım, senin şöyle bir numaran da var, aslında senin şu huyların da var, bir de bunların üstüne gidelim, ücerebildiğim kadar açık. Aslında Asun'un yol göstericiliğinin çok keskin ve net bir biçimde görüldüğünü düşünüyorum. Şundan dolayı söyleyeyim, memleketin en önemli sosyalistlerinden birisisiniz. Gerçekten. Böyle deme öldürecekler beni. Çünkü hayır demek istediğim şu. Benim iddiam bu. Asu bunu benden de iyi bildiği Hı -hı. için pekala o konularda soruların üstüne gidebilir. O konuda daha keskin şeyler sorabilir ve bunun sonucunda da e, kan gövdeyi götürmezse bile çok fazla kavgalar, kırılmalar, küsmeler vesaire olurdu. Bence Asu tam da bu zamanda daha genel bir şeyin üstünden giderek, Tabii. mesela siyasal dönemi bence. Bütün yönleriyle var gayet güzel var ama o, o siyasal dönemi çok daha riskli çok daha belalı çok daha kavgalı gürültülü bir biçimde geçebilirdi. Asu yanlış mı düşünüyorum? Bütün bunları hesap kitap etmiş olmalısın ve bütün bunları söyleşi bittikten sonra değil yayını hazırlarken değil daha soruları sormadan evvel bunun önünü aldığını düşünüyorum. Evet sadece önünü almak meselesi değil benim zaten merak ettiğim ve öğrendikçe anlatmak istediğimde. Bütünüyle bir hayat hikayesiydi yani benim için çocukluk yılları da İzmir'deki gençlik yılları da bütün bunlarda da bir izlek var bence. Bütün hayatına yayılan. Ve onlar da bana çok ilginç geliyordu. Nitekim okuyan insanlara da aynı şekilde ilginç geldi. Yani bu Doğru. E, bir siyasalda neler neler tür kıyametler kopuyordu kitabı olsun istemedim. Londra. Yani e, bu, bu bu insan buralara nerelerden geldi? Bu bir bu bir hayat hikayesi sonuç itibariyle herhangi bir yerin ...herhangi birisinin öne çıkmasını dahi istemedim. Evet, bir gazetecinin... E, ...hayatı ama... E, ...oraya kadar nerelerden geldiğini... ...anlatmaktı. Yani 68'li ve gazeteci. <gülüyor> evet. E, o yüzden yani öyle düşündüm... ...baştan itibaren. Tabii tabii, sadece bir medya kitabı olabilir. Hayır, evet, sadece istemedi. bir 68 kitabı olabilir. Evet. evet. Sadece... ...60'larda bir genç adam yetişiyor Saat kitabı içeride, da Radikal yani. 2 kitabı bile olabilirdi. Olabilirdi, tabii. Çünkü, tabii, tabii. E, ve de bu, e, isters, istenirse bunun iki katı kalın da olabilirdi. Çünkü Aynen. o dönemde neler neler yaşandı, Aynen. ne isimler geçti... ...tıpkı siyasaldaki isimler gibi Değil Radikal ya. 2'den ne isimler geçti vesaire. Ama bu bir bütün olarak Tuğrul Er Yılmaz'ın hayatını... ...gayet ekonomik bir biçimde sayfa sayısı olarak... ...gayet ekonomik bir biçim ama... ...mükemmelen özetlemiş diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederiz. Ben, bu Asun'un marifeti, kurgusu da... ...şeyi de yani... ...eksiği gidiyi de varsa onun suçu. <gülüyor> e, evet. Ki var, evet. Tabii ki var. Ama, yani ama Asun olacak. oturup bu söyleşi ...bu kadar zamanı harcamak... ...yine aynı zamanı harcasa bile... ...Ahmet'le Mehmet'le yapsa... ...bu kadar önemli, bu kadar insanın şaşkınlığa düşürecek... ...bu kadar sevilecek bir kitap olamazdı Tuğrul. Dolayısıyla sadece Asun'un soruları değil... Asu'dur Tuğrul Er Yılmaz'a sormuş evet. olması. Tabii ki <gülüyor> doğru. Evet, peki araya bir şarkı daha alalım. Ee, Tuğrul Er Yılmaz Alpay da çok seviyor. Belki şarkıdan sonra bunu biraz konuşuruz. Evet. Ee, bu nedenle ne çalalım ne çalalım diye ona sormadık da bir Asu'yla biz ben Asu'dan kopyalayacaktım daha doğrusu. Ee, Erol Büyükburç ve Alpay dedi. Bir Alpay'da ben seçtim ama bu çok çok daha yakın tarihli bir şarkı. Ee, sana da sürpriz olabilir bu. Çünkü bir demo olarak yayınlandı. Hiçbir zaman resmi olarak yayınlanıp çoğalmadı. Dinlenilmedi fazla. İşte Alpay ve Savaş'a hayır. <Gülüyor> Uçun demir kanatlılar, uçun bombacılar uçun, uçun demir kanatlılar, uçun bombacılar uçun. Buradaki insanlar elinizde koymuş gibi çalın ruhlarını bedenlerin. Bulun insanları, elinizle koymuş gibi Çalın ruhları bedenlerinde Nasıl olsa mavi sizin gökyüzünüz Bulutunuz beyaz Zalim savaştandınız, size günah yazmaz Size günah yazmaz Size günah yazmaz Uçun, uçun demir kanatlılar Uçun bombacılar uçun Uykusunda yakalayın bir çocuğu Ve durun yüreği avcınızda Uykusunda yakalayın bir çocuğu ve burun yüreği avcunuzda Nasıl olsa madi sizin gökyüzünüz Bulutunuz beyaz Zalim savaştandınız Size günah yazmaz Size günah yazmaz Size günah yazmaz Zalim Savaş Tanrımız size günah yazmaz. Vay be muhteşem. Ben bunu neden bilmiyorum ya? Ne kadar ayıp. E çünkü radyolar çalmadı. Yani bu, bu zamanları, bu son on yılı ben mi anlatacağım sana? <gülüyor> Çalmıyorlar. Sadece görmezden geliyorlar. İşin tuhafı... sağ yok değil mi şarkının? Hayır. Eskiden görmezden geldiğinde bir şekilde bir yerden patlayıp evet. Evet yayılabilir. Şimdi o da olamıyor artık. Çünkü bütün yollar kapandı. Yani... Hiç çıkamıyor ortaya şarkı anlatabildim mi? Eğer şey kanallarına girememişse... ...popüler olan kanallara girememişse... girememişse. ...radyolara, televizyonlara... ...internete falan... ...tamamiyle yok olabiliyor. Çıkmamış gibi. Soundu da çok güzel. Evet. Bir home demo ye bu acaba Bir yani. home demo bu. Bu ciddi bir stüdyoda ciddi bir aranjayla falan... Ya bu bir yana... E, ...asıl şeyi sormak istiyorum ben. Mucize gibi diyeyim ya bir yandan da... ...bir pop şarkıcısı... Çünkü herkes layıkıyla yaşlanmıyor. Yine yayından önce de konuştuk. Evet. Ee, büyük büyük bir kısmı layıkıyla yaşlanamıyor bu pop stardarların. Ama Alpay gibi biri de bu halde yaşlanabiliyor. Ya. Yani politize olarak halkını düşünerek, toplumu e, düşünerek. İşte bak bazı insanların ne sevdiğini asla anlıyorsun. Evet. musun? Evet. Ben şeyi hatırlıyorum. 60 sonları olması lazım. Ya da 60 ortasını geçmiştik ama. Kıyamet kopuyor. Alpay diye bir şarkıcı var ve eserinki herkes için daha bir konser vermişler. 60 ortası. 60 ortası. Evet. Bir şarkısı Rodrigo'nun Rodigoyunun gitar konsertosunu yapmış. Estrella del diye Allah Allah biz birden dediler ki Ankara'da büyük sinemada Alpay sahne al şey konser yapacak. Hiç unutmuyorum. Hı hı. Günler öncesinden kıyamet daha kopararak balkonda zor yer bulduk kendimizi. Siyasaldasın ben. o zaman. Siyasalda öğrenciyim. Hı hı. Kalktık gittik. Hiç unutmuyorum galiba ön şarkıcı olarak da şimdi Allah günah yazmasın Lale Akat diye bir Ankaralı genç kadın o da bir Doris Teşarki ile meşhur olmuştu, Sıkıntılar diye çok, çok iyi bir şarkıcıydı İnanılmazdı. çok iyi evet o arkasından alpay aklımızı kaçırıyorduk alpay çıktığı zaman hı hı. ve şimdi sen bunu çaldığın zaman şey diyorsun yani o bir şey geçmiş bana yani bize evet. bu adamdan bir şey geçmiş bize ve Yayla, evli kızı, Evet. Duruşu, bakışı. Şimdi bir bakıyorsun. Onun arada şeyi de vardır güzel. Hani sıfır şeyli değil. Fabrika kızı. Evet. Aa, Fabrikada tütün sarar. Sanki gel. Yani biliyor musun? İşte bestecisi bunu... de çok iyi bir insan da onun için oldu. İşte yani hakikaten insandan yana e, şarkıcılar bestecileri yani, bunlar. Gerçekten yani, insandan yana. Şimdi çok mutlu oldum. ile ilgili böyle bir şey duydum. Hem utandım. <gülüyor> ama ben benim abim değil. Radyolar. Demo ben de, ben de duymamıştım ki yani. Yahu mi? nereden duyasınız ben size anlatıyorum i̇şte, i̇şte, işte. Son on yıldır böyle dönüyor işte. Neler neler var böyle kaybolmuş. Bu ne zamanın şarkısı? Ee, ne zamanın şarkısı? Ee, Gezi'den ya biraz önce ya biraz sonra çıkmış bir şarkı. Anladım da. yeni yani. Evet evet yani işte bir yani. beş yıl falan. Vay Hı. canım benim ya. Alpayı hakikaten saygılarım sonsuz. Evet. Çok iyi Buradan. bir şey. Çok, yani. çok evet. Hay bir yani. de ya, iyi de müzisyen adam anladım hani. Ben şey de sevmiyorum öyle. Bir, ...bir şey söylüyorlar, tamam lafları güzel de... ...peki müzik ne olacak? Müzik de çok hoştu yahu. Evet, e, zaten müzik hoş diye Vay konuşabiliyoruz be. bunları. Eğer müzik hoş olmasa... ...sadece politik bir şarkı Aslında. olsa mesela... ...ben seçip sizin önünüze getirmezdim bunu. Evet. Doğru, doğru. yani e, Dört bir yandan iyi bir şey. E, şeyi üstünde konuşuyorduk ya... E, ...şarkıya girmeden evvel. E, herkes layıkıyla yaşlanmıyor. torun ne oldu buna yani... ...senin kitaptan anladığım ben bu arada sen diyorum çünkü sana siz yok yani, artık Allah Yani hayır sen. kavusal alanda gibiyiz romanda ama olsun. yine siz demem e, samimiyetsizlik yok, olacak. E, kitaptan e, şu çıkıyor ortaya. Layıkıyla yaşlananların en önde gelenisin. Gerçekten layıkıyla yaşlanmışın en önde gelenisin. E, çünkü insanlar yaşlandıkça... delirmeye başladılar. Sağ ol. Turul <gülüyor> ciddi söylüyorum. Yani isim vermek istemiyorum. Tekrar kıyamet koparmamak için. Ee, benim zamanında başımı yazdıklarına dayadığım insanlar dahi tozuttu. Son 10 yıldır. Bel neler neler. Belki gençken deli olunca e, sorun kalmıyordur diye düşünüyorum. Ee, evet. <gülüyor> ee, ama şimdi 68'li ve gazetecinde anlıyoruz ki Tuğrular Yılmaz e, gençken zımba gibiymiş. Her saniye eylemde, her saniye orada burada. Sonra gazetecilik yaparken de böyle. Vakit kalırsa zaten sokaktan vesaireden başlayarak hmm. geleceğiz. Ama hala öyle. Bu, bu hamurla mı ilgili? Neyle ilgili? Çünkü insanlar eğitimle ilgili olamaz. Çünkü herkes eğitim alıyor. Bu bahsettiğim delilmişlerin içinde yurt dışında ne şeyler yapmış olanlar bile var. Masterlar yapılmış olanlar. Neyle ilgili bu? Vallahi benim şey, bir şey biraz vicdanla ilgili bir şey aldığım kadarıyla benim. Bir de şeylerle yani kendine endaze olarak ne aldın? Ölçütlerin nedir mesela ben e, şş, bir bilmiyorum ama yani e, bu vicdan lafını her zaman kullanıyorum. E bir de ben bir sürü şeyimi Marx'tan öğrendim ya. Bildiğimiz Karl Marx işte yani. yani hani, aynen ben de öyleyim. Öğrendim ve şey yani o benim için e, mehenk taşları oldu. O ne ve Darwin belki. Nick diyeceksen de ama yani. Hani ili de birini derler ya insanlar işte bu bir din adamı olabilir, bir ideolog olabilir, bir ünlü bir lider olabilir. Yani Lenin de diyebilirdim aslında ama Marx diyorum çünkü daha derinlemesine, insan üzerine düşünen insan bunlar. Daha sonra böyle var bu Frankfurt Akulü falan. Demek öyle takıldık diye düşünüyorum ben. Çünkü bana benzeyen arkadaşlarım var. Çoğunu kaybettim arkadaşlarımı yani ili de anlamında söylemiyorum. Bambaşka bir telden çalıyorlar yani... Ya vücutları hala sağlam, kafalar tamamen şeye gitmiş yani, muhafazakar olmuş insanlar. Muhafazakar olmak diyor ne korkun şeyi? En de yanlış şeyi. Yani, yani diyemeyeceğim ama. Ben diyorum ama neden nasıl olabiliyor? Yani benim arkadaşım dediğine göre zamanında senin yanında ya beraber, ve o da Marksist. Beraber taş atmışız Amerikan konsolosuna Mes mesela. İşte bunu, bunları konuşmak istiyorum. Ne oluyor da böyle oluyorlar bu hale geliyorlar? Yani ne, insanları geçim kaygıları vesaireler mi bu yere getiriyor? Hepsi Yoksa iktidar kaygısı mı? Sistem hani çok güçlü. Hani bir yerde güçlü. bir şey olmak. Sistem çok güçlü ve başarıyı şeyle ölçüyor. Evet. Başarı ünlen ve mülkiyetle ölçülü. Yani ne kadar e, yaksın, yakın sahne iktidara. Ama erken tarihte bunu zaten yanlış olduğunu öğrenmişiz. Bu yüzden Marksistiz. Nasıl olabilir? Ama işte ondan sonra laflar vardır ya. Yirmisinde Marksist olmayan Hı -hı. eşektir, kırkında olmayan, kırkında hala olan da eşşoğlu eşektir gibi abuk subuk laflar vardır. Öyle mi denir? Ha, öyle der ben. O, <gülüyor> ben, o, ben bilmiyorum. Muhafazakarlar yani. <gülüyor> ama ben... Hakikaten yani double eşek olmaya çoktan razıyım yani böyle. Vallahi ben bu saydığın oğlu bilmem ne ötesiyim e, e, e, e, ben. <gülüyor> i̇nsan olursan yani e, hiç umurunda bile değil. Ne derlese desinler. Çünkü vicdan sahibisin. Ve şeyi hissetmen lazım. Sesini güç yani o kitapta hep olan şey yani bir insan mağdursa ben baştan onun yanındayım. Aynen. Sonra bakarız ne olacağına. Evet. Ama baştan Mağdursa, ezilmişse, hiç düşmüşse... Ben onun yanındayım. Yere çökmüşse vesaire vesaire. Kim hiç olursa olsun. Hiç kim olursa olsun burada. Din, cinsiyet, ırk hiçbir rol oynamaz. Mağdur mağdurdur benim için. Ve benim için de böyle düşünmesini isterim. Çünkü başka türlü yaşanmaz bu lanet dünyada. Kitapta yani. da en hoşuma giden yerlerden birisi. Bu tam biraz evvel söylediğin oldu. Önce yanında olurum. Sonrasına bakarız. Tabii. Ee, hani Sonrasını da serbest bırakmıyorsun. Yani ayağa kalktı yardım edildi artık iyi. Fakat bakalım ki çok ya. yanlış bir yere gitti. Ha o zaman da desteğini çekiyorsunuz çekiyorsun zaten. Tabii, evet. tabii, tabii. Değil mi? Kimileri daha destek hiç vermeden o oraya aittir. Bu buraya aitti. Dolayısıyla bize ne? Ya, Dolayısıyla elimizini uzatalım. Çok yanlış bir Çünkü ben, biz değil mi şeyiz. Ee, e, benim için birilici olan taraf değil. Benim için birilici olan değer ve ilkelerim. Hı hı. Bunu ben herkes için uygularım Bu bir yani diyelim dinden kolayı. Bu bir Sünni içinde geçerli, bir Alivi içinde geçerli, Katolik içinde geçerli, Ortodoks içinde geçerli. Anlıyor muyum? O taraf olarak benim ilkelerimle ilgili bir şeyden bahsediyorum. Hı hı. Ee, değerlerinle ilgili bir şeyden bahsediyorum. Ama taraf başka bir şey. Ben hiç taraf değilim. Hı hı. Hayatım boyunca taraf olmadım. Belki de ya kötü bir gazeteci değilsem bu anlamda taraf olmadığım içindir. Tarafta tabi oluyorsun. Seçiminle oluyorsun. Mağduru seçerek oluyorsun. Ama o kadar. Ama temelde bir şeyi seçmiş oluyorsun. Tabi. Temelde tabii. toplumun insanın yanında olmayı seçiyorsun. Aynen, aynen. Bu temel bir seçim. Temel. Ondan sonra bundan sapmamaya göre evet. belirleniyor her şey. Evet hikaye odur işte. Peki Asu bunu ancak sana sorabilirim. Ee, bütün bu ilkeler ışığında çalışıyor. Ee, sokaktan başlayarak nokta e, vesaire. Sonra da Radikal 2. Radikal 2'den e, Tuğrul Er standartları bunlar diye herhalde bu nedenle Hem de, ilk başta dedin ya hem korkulurdu hem rahat çalışırdık diye. Rahat çalışmanın bir sebebi de şu, bu olmalı. Hiçbir zaman bildiğimiz zaptiye müdür olmamıştır. Bildiğimiz e, otur bunu yap, otur bu saatte bu bitsin şu bitsin filan dememiştir. Belki de ee, Tuğrul'un sevilmesi Demiştim. azarlamasına rağmen sev... <gülüyor> ama demişsen de hakikaten işin yetişmesi için demişsindir. Kimi kimin, senin pozisyonda olanlar sırf laf olsun diye sırf pozisyonunu tescillesin diye azarlar insanlar. Yok yok öyle Evet. Öyle değildi. Bir de üstelik en e, sevdiğim şey huyu vardı yani. E, ne kadar çok kullanılsaydı ne yapardı bilmiyorum ama mesela sadece kendimi kötü hissediyorum. Bugün demen yeterliydi gelmemek için yani. Başım ağrıyor. Efendim ...belime bilme, neyse işte bir şey... ...bir şey uydurman gerekmezdi. Akraban ya öldü böyle, ha, ha, ha Aynen. Yani öyle bir eşitleyen bir hali vardı ama... ...yani iş yetişmiyorsa hepimizin işi yetişmiyor... ...o zaman da evet hepimizden daha... E, ...çok bağırabilirdi tabii ki yani. yani. Öyle bir şeyden bahsediyorum. Zaman zaman insan hani şey olabilir... ...burada e, korkabilir, çekinebilir filan ama... ...çoğunlukla kendini eşitlediği için... ...bence çok... ...o dediğin yani iktidarım ben burada bir dakika falan... E, ...durum olmadığı için bence benim için kolaydı bir de ondan önce de ondan sonra da bir dolu yerde çalıştım ee, başındakiler yazı yazdığın yerin başındakiler genellikle övgü duyarsın bir noktadan sonra o övgüler de seni istesen de istemesen de yanlış bir yere götürüyor fakat mesela ben Tuğrul'dan şunu öğrendim ee, sık sık e, frene basmayı ve onun söylediklerini ışığında kendimi bir parça daha dönüştürmeyi öğrendim ee, mesela diyelim ki Tam hatırlamıyorum. Erol büyük mu yazdım? işte <gülüyor> Tam hakkını vermişsin diye arıyor mesela. Daha evet. yazı yayınlamadan. Ama mesela bilmem kimi yazdım ve orada ben fuzuli bir şekilde övmüşüm. Arar. Yazı güzel. Basacağız. Ama bil ki Naim sen bu şarkıya da bu şarkıcıya kendi hayatında fazla yer vermişsin. Bu aslında genel bir iyilik ya da güzellik <gülüyor> değil diye. Ajda Pekkan'dan bahsediyorum. Mesela Ajda'da oldu bu ama başkalarında da oldu. Yani sen... Mucizevi bir şekilde insanı yönlendiriyorsun, yazarı yönlendiriyorsun. Yazarı yönlendirmek sadece onu övmek ya da tersi bir kısmı da sadece yerer. Ya yine bunu mu yazdın, ne bu ya falan gibi. İkisi de değil. Nedir doğru olan? Doğru olan senin yaptığındır. Gerçekten yazıda, çünkü orada bir ek ya da bir gazete var. Ve bunun sunulduğu yerler var. Sonuçta onlara uymak durumundayız. Çünkü orada kendimizi var etmek için yokuz sadece. Tabii. Ee, sen e, sık sık insanı, yazarını hizaya sokabilen bir insandı. Ha, onu hep yaptık zaten. İşte. Sağ olsun ama. Evet. insanlara da gayet şeydi. <gülüyor> karşılıklı usul belirleyebildik. diye Yani bir dek senle ki mesela Ahmet İnsel'le. Evet. Ee, şimdi çok geçireceksiniz ama Yıldırım Türkiye'yle böyle pazarlık etmeyi becerebildik biz. Yani az biz bir şey değildir bu. Hı hı. Ee, Ayşe Kadıoğlu'yla Bunlar bu akademisyenler öldürür insanı. Önce üç sa 3 paragraf şey yazarlar. Intro. Genel <gülüyor> çerçeve. Yahu Allahını seversen insanlar baktı okumayı bu yazıyı. Kurban olayım gel şunu. Baştan bir söyle. Sen yine arada açarsın. Gibi. Bunu ikna etmek bir sürü zamanımız aldı biz. O zaman baskın oranla çok cebelleşmişsiniz. Ama baskın oran Allah'a <gülüyor> yani baskın. dünyanın en kaya adamlarından bir tanesi. Severiz sayarız o, ama. O başka bir şey ama. Ama yani giremez bir türlü yazı yakalıyor. Yahu dur yani ille de çiz, etrafının çerçevesini çizecek memnesini olacak. E, ama insanlar bir süre sonra onlar mı ne işte beni eğitti, Nazan a suyu Nil günü eğitti. Nazanı. Nazanı. Biz de onları eğittik. Eğittim yani karşılıklı bir tuhaf bir şey oldu ve bir baktık. Ortaya çıkan malda ana memnun. Evet. Yani o, dön o dönemin editörlerini kastediyorum Tuğrul. Şimdi zaten artık bambaşka şeylere girdiği işler de. E, sadece yazarınızı Karakter sayısıyla filan sınırlamadınız siz. Kimisi der ki 5000 karakter, 7000 evet. karakter. Evet. Bunu çoğu insan ve çoğu yönlendiren böyle anlıyor. 5000-7000 bin, bin karakter olursa eğer tamamı yazının imlalarını düzeltirim, editörlüğümü yaparım olur Bu değildir. Yok. Sadece karakter sayısı değil yazının genel niteliği, niteliği. Tabi. E bunu yaptınız. Az buz bir şey değil bu türün. Ama ben sana söylemiyorum. Şöyle bir şansım da oldu hakikaten şimdi. Asu burada diye söylemiyorum ama. Benim beraber çalıştığım editör arkadaşların konusunda da ben çok şanslıydım mesela. Evet, evet. Bir sürü insan var yani Güldal Kızıldemir'den Demirden tut ki onda daha bir şey ilişkimiz vardı hiyerarşide ee, daha eşit gibi bir ilişkimiz vardı. İlk ee, başlarda oldu ha. değil mi o? Güldal koordinatördü değil mi? Tabi tabii. tabii, Ondan sonra en şey. En başlarda en başlarda tabi. Ee, aynı şekilde arkasından Asım Arıo geldi o o o. ...Nigün gün toplaş öyle Nazan Özcan öyle yani ben şunu söyleyeyim mi Erban, ben tauluncu bir sürü genç arkadaşım evet, hepsi çok iyi çok değil. ama mesela ben bunlardan şey yaptım mesela e, benim bayağı yükümaflamıştı biliyor musun yani baştan çok zorlandık bize de ilgili... yani Hı -hı. yattık kalktık oralarda Hı -hı. işte biliyorsun ama sonra mesela ben bayağı e, kendime zaman ayırabiliyordum daha lüks zamanlar açığa denip daha fazla ...abuk bu kahveleri için e, dedikodu yapmak şansım oluyordu. Ama genel standartları koymuşsunuz. Oldu ve tuttu ama işte ee, evet, çocuklar diğerleri, diğerleri Asu ve arkadaşları da onları... Becerdi ...gayet hepsi. iyi e, koruyarak, muhafaza evet. ederek... Evet. ...o sınırlar içinde kalarak yapıyorlar. Evet. E, dil bilinçleri zaten inanılmaz. Evet. E, ciddi söylüyorum Asu. E, her yazar böyle midir bilmem. Fakat ben gazete pazarda da öyleydim. Gazete pazarda da e, düzeltmenler, e, editörler vardı... Ben yayınlandıktan sonra da yazımı okuyordum, orijinali ortada ve ben ikisini karşılaştırarak daha iyi yazmaya başladım. Yani nereyi düzeltiyorlar? İminin e Sadece... onlar yazar böyle değil. <gülüyor> Ciddi misin? E, tabii canım. Sadece bir gün noktayı nerede yanlış kullandığım, iki nokta üst üste, onlar değil. Tabii. Onlar değil. Cümle yapıları, işte devrik cümle ne kadarına yol var ne <gülüyor> kadarına yok, bir sürü şey. Ee, Şengün Kılıç, e, Sosy Dolanoğlu gazete pazarda. E, Onlardan sonra Hı. da siz de sen e, Nilgün ve Nazan. E, yani. ...yazarlara adam ediyorsunuz... ...bir, bir biçimde. Yazarlar da, ama yazarlar da bize etti bir miktar. Tabii canım karşılıklı bir şey o. Yani hakikaten şey bunu hani kibarlık olsun diye söylemiyorum. Ben inanılmaz evet. şeyler öğrendim... ...yazarlarımızdan. Hakikaten yani ben hani... ...kendime göre işte aydınım. İyi kötü okumuş yazmış bir adamım. Fakat o kadar çok şey... E, ...öğreniyorsun ki. Evet, o güne adam, kadar kapalı kaldım bir alan belki. Evet birdenbire bakıyorsun... ...senin aklına gelmemiş bir şeyi... ...bir tek biz onları onu... ...güncellik yakalamışlar... ...olmadık bir yerden girmiş bakıyorsun... ...koskoca profesör... Hı hı. ...insanın çok hoşuna gidiyor... Evet, ...bakıyorsun doğru. tık tık tık tık tık... ulan diyorsun ben bunu hiç düşünmemiştim... ...böyle olacağını... Hı hı. ...sen de o zaman onu yakalıyorsun ve... E, ...böyle garip karşılıklı... ...gidip giriyorsun... ...bu güzel ama tabii ...mal bizim olduğu için gazeteci... ...gazeteci olan biziz... O yüzden bizim borumuz daha doğrusu istersen biraz daha fazla ötüyordu. Yani üstüme gelirsem vallahi <gülüyor> son tarafını atarım yapmadık hiç ama... Küçük küçük böyle şeyler oldu tehditler. E yok, Durul Yılmaz e, elinde bir sopa olduğunu hepimiz biliriz. Evet, evet. Fakat o sopa da kimsenin sırtında, boynunda patlamadı. patlamadı hiç. Ciddi söylüyorum yani. A, yok yok ama hep durdu elimde o e, durdu, Durdu, evet, evet. Ama belki de bu kadar zaman sürdürebilmek için belki de bu gerekiyordu. Hem de Doğan grubu gibi bir grubun içinde. Yani. Kaç yıl bayağı çalıştım. O en çok çalıştığım yerdir. 16 yıla galiba, 15 yıl mı? 90 e, Altıdan, 6'dan 6'dan e, şeye tabi, 2010, Ona 15 yıl. Hmm. Evet. Eee emekli olduktan sonra da ben çalıştım orada bir Evet, evet. Doğru. Emekli olduktan sonra çalıştım. Hı? Peki e, şimdi şeye geçeceğiz de Nuri Harun Ateş ve Sezenak stüdyo etine çok güzel bir düet yapmışlar. Sezenak'sunun yeri kitapta bayağı ağır. Çünkü Seviyorsunuz. Evet. Seviyoruz. <gülüyor> ciddiye almışsınız. Evet. Ve evet. hakikaten de e, niçin ciddiye aldınız, niçin sevdiğinizi de ayrıntılı Var bir şekilde herhalde. söylüyorsunuz. E, Sezan ilk ilk tanışma nasıl? Yani fiziki olarak. Aa, i̇lk tanışma nokta dergisine gelmişlerdi. Ama bu dediğim daha 80 bilmem kaçta. Oo. O zaman. Ama yani hiç böyle bir şeyimiz olmadı. Hı hı. E, yakınlığımız olmadı. Hı hı. Ondan sonra daha sonra şeylerle... E, e ee, bu Radikal 2'de çalışırken evine davet ettiği Yıldırım'ların arkadaşıdır. Evet, Evet. Sezen Aksu. Hı hı. Ee, ve böyle bir şey birden bire bazı insanlara kanın kaynar ya. Zaten ben Sezen Aksu benim nadir tahammül edebildiğim şeylerdendi. Türkçe pop söylendiği. Ha <gülüyor> benim böyle bir ruh hastalığım vardı. <gülüyor> bu bir şey düşmanlığı bende. Düşmanlık değil de ...snobe etmek aklım sıra yani... ...daha bir sonra da aklım başıma. İyi başım yazdırmışsın ben. bana Tuğrul o zaman... ...yıllar yıl yazdırdı ya. Ama çünkü ya. insanlar... Ama insanlar seviyor benim... ...orası benim babam malı mı canım? Ama şu da var... ...bir, bir, bir sürü insan da sevmeye başlıyorsun... ...mesela... E, ...ne bileyim ben işte hiç düşünmezsin ama... ...duman sevmeye başladım. Evet ben de seviyorum. Mi? İşte Harunları dinlemeye başladım... ...mor ve ötesi gibi insanlar... ...hiç olmadık bir yerden bir bakıyorsun... ...adamlar diye bir grup çıkıyor ama... Sezen Aksu... ...en başından hiç zorluk olmadan... ...benim onu ilk dinlediğim... ...İzmir Fuarı. Hı hı. İzmir Fuarı'nda ulan... ...72 ya da 73... ...İzmir'e gelmişim Londra'dan... ...Seden Aksu ile Melike Demir e ...çıkacaklar gecenin bir saatinde. Ve ben oradaydım. Hı hı. Ve çok mutlu olmuştum. Ulan bu kadın neyin nesiymiş meğersem diye... Ama şöyle bir geriye bakarsan, geriye bakarsan... ...bütün bunları daha sonra üste düşününce buluyoruz. Geriye doğru bakarsan... ...yıllar yıllardır şarkı söylüyor... Ee, ...çok fazla şarkısı var... ...hem kendi söylediği hem başkalarına verdiği... ...bir tane cinsiyetçi şarkısı yoktur... Mesela. ...yok yok çok sağlam... Evet. ...çok sağlam bir kadın o konuda yani... O... Hayır Hiç. zaten öyleymiş. Sağlam olsun diye sağlam değil. Yok yoksa yok yok ama oluyor hem böyle. Yoksa çok, çoktan çökerdi. Yok uy öyle eğreti olmuyor zaten. Olm yani hmm. var da, olmuyor ha. İyi özetledin. Eğreti olmuyor. Taşıma yani. suyla değirmen Hı, hakikaten dönmüyor. Evet. Ve bütün bunları filan bulduğunda daha sonra daha da fazla bağlanıyorsun. İster ahbap ol, arkadaş ol, yüz yüze gel, ister gelme sadece şarkılarıyla bağlantı kur. Tabii tabii aynı şekilde. Daha şey fazla var. bağlan bağlanıyorsun kendisini. Evet. peki şimdi ha Nuri Harun Ateş'le bir düetini e, çalacağız. Nuri Harun Ateş de çok seviyoruz. O da müthiş bir ses ve çok iyi bir şarkıcı. Ben de... onun neden çok daha ünlenmediğini, şimdi hakikaten bunu bilerek kullanıyorum. Anlamış değilim. Yine aynı şey. Kontrtenör değil mi bunlar? Yani böyle evet, bir şey. Şekilde... Yani Alpay'ın Savaşı hayır niye tutmadıysa Nuri Harun Ateş bu yüzden ünlenmedi. Çünkü şey o yönde değil artık. Zaman iyi destekleme zamanı değil. değil. Doğru Zaman niteliksiz olanı destekleme, yanlış olanı destekleme Doğru. zamanı. Ee, çok politik bir şeyden bahsetmiyorum. Para merkezde, hep merkezdeydi de şimdi tam merkezde ve eğer herhangi bir şey sana yan cebine, ön cebine beş kuruş fazladan koydurmayacaksa eğer, iteliyorsun o işi. Doğru. O işi iteliyorsun. Harun'un doğum günü mü? Evet bugün Harun'un doğum günü aynı zamanda Buradan da kutlamış olalım <gülüyor> Kutlu olsun Nuri Harun Ateş Nice nice yıllara nice nice şarkılara Müzik ve şarkılar Çok güzel bir düet gerçekten ya Çok evet. güzel evet e, çok canlı bir düet Sezen Aksu'yla düetleri oldu yeni e, kötü, e, İyi olan desteklenmiyor diyorum ya Bu Nuri Harun Ateş Sezen Aksu Bağlamında e, örneğinde söyleyeyim Mesela adını yine vermeyeceğim Tazminat davası boğuşmayalım Eee Şarkı bizi heyecanlandırmadı. Bu yüzden çalmayacağız demiş bir radyo grubu mesela. Şimdi bu şarkıyı biliyoruz. Defalarca dinledim ben. Siz de dinlemişsinizdir. Bu şarkı heyecanlandırmıyorsa sizi. Ne heyecan, heyecanlandırabilir? Bilemiyorsun böyle bir şey işte. Ee, gayet efendice şey demiş olabilirler ama. Ya bu şarkıyı çaldığımızda biz çok fazla reklam almayabiliriz. Mesela diye düşünüyorum. Evet Nuri Harun Ateş, Sezen Aksu ve Geçmiş'e susmasını söyle. Bir otel odasında ararken denini anladım Soyundum, soyundum ben. Herkese adresini kaybetmiş bir se. Dile seni ...adresini kaybetmiş bir söz gibi ve daha e, ne dizeler var... ...hepsi Çağlar Yerlikaya'nın e, Elleri Kalbi Dert Görmesin... ...onun da Sezen Aksu ve Nuri Harun ateşinde e, Ben çok beğendim. Çok güzel, hmm. çok güzel, gerçekten çok güzel. Ama Her dinleyişinde tüylerim diken diken oluyor hala e, ya. Olmaması mümkün mü <gülüyor> bu Bu kadar bir şarkı formu içinde, bir pop şarkısının formu içinde... ...bu kadar hayati şey anlat ve hmm. hiçbiri sırıtmasın. Hmm. Ee, benden iyi bilirsin Tuğrul, yazılarda da böyledir. Nihayet bir pop şarkısının sırtına taşıyacağından daha fazla bir şey yükleyemezsin. yükleyemezsin. Yüklersen şarkı dağılıyor. Patlıyor, çöküyor. Bu öyle. Bu çok ustalıklı bir şarkı. Ben çok... sana söyleyeyim yani. Müzik, şey olarak da, e, müzik olarak da, söz olarak da. Bu bu tamam e, hit olmaz belki ama bu her zaman keyif dilenecek bir şarkı ve ben bu şarkının çalınmıyor olmasına hala inanmıyorum. Tıpkı yapaycı inanmadığım gibi. Ama zamanımızda da ben Demek bazen ki biz kaçırıyoruz diyorum. Bir yerde mutlaka çalıyorlardır. Herkes bu Hayır. kadar cahil ve kötü olamaz. Ee, ben ben bunların tutmamasında ve gerçi şeylerden Harun Ateş ve Sezen Aksu'nun ki tuttu. Bayağı dinleniyor ama çok çok fazla hani böyle 10 milyon 20 milyon 50 milyon seyredilme hikayesi var ya ben böyle olmamasına seviniyorum. Çünkü böyle olduğunda da bu sefer parça iyice şey oluyor. Ee, fazla dağılıyor. Yani cimrilik anlamda bu şarkı bir tek benim olsun anlamında değil. Ee, sadece bir alt gösterge olarak eğer herkes birden bu şarkıyı sevmişse bu sefer yanlış giden bir şey vardır o şarkıda diye düşünüyorum ya da filmde ya da hikayede. <gülüyor> çok satan şeyleri sevmiyorsun. Bizimki ne yaptı? Üç baskı yaptı. Ne olacak şimdi, değil mi? E, Turu der yılmaz. Asumaro, <gülüyor> ben onları çok satıp satmadığıyla mı ölçeceğim? Her <gülüyor> dem <canım>, ciğerim. <gülüyor> Umarım çok satsak da bizi sevmeye devam edeceksin. <gülüyor> El, elbette. E, şeyden bahsedelim. Bu mucizevi sokak şeyinden, macerasından. Hakikaten hmm. yayıncılıkta, e, Türkiye yayıncılığında bir şey, e, bir zirve zirveydi ama bir model olarak bir zirve. Erken oldu hmm. diye düşünüyorum ben yani. ...erken... E, ...yaptık. E, Hazır Biz de galiba daha az şeyi biliyorduk. İşte feminizmde... E, ...cinsel dinsel azınlıklar... ...konusunda da biz de... ...hazırlıklı çok değildik. Ve ekip de tam bunu... ...kavrayamadı ama... ...esas derdimiz şu oldu. Okura ulaşamadık da... ...yani istediğimiz okura ulaşamadık biz. Yani... Ee, en çok işte bir, bir hatalar yaptık ama denediğimiz şeyler güzel oldu. Yani e, Özcan Tekgül'ü de koyduk, kapağı, apoyla koyabildik. E i̇şte bilmem, Savaş'ı da koyabildik, Doğu'da Savaş'ı da koyabildik. Bilmem, Gorbaço'yu da koyduk. Yani e, bizim de kafamız karışıktı ama... Yolumuzu bulacak gidik eğer biraz denklem Biz de beceremedik. İçerik olarak değil ama bir biçim ya da bir metod olarak mesela daha sonra şeye yol açanın siz olduğunu düşünüyorum. İşte öküze, e, bir şeye, sürü şey hayvana, şimdi şey işte kafa <gülüyor> vesaire bir sürü ciddi söylüyorum. Dergicilik modeli model bir anlamında, şey. çalışma biçimi anlamında çok fazla şeye sizin sebep olduğunu Sizin ekibin sebep olduğunu düşünüyorum. Üstelik de yani daha iyi bir ekiplik sonra dağıldı falan karıştı. Bir de şu eee biz de tam hazır değilmişiz galiba ya. Bir de böyle bir sıkıntımız oldu bizim. Yani kendi aramızda da çok anlaşamadık yani. E... Ama o zaman kimse kimseyle anlaşamazdı. Politik anlamda söylüyorum. Evet politik ben de onu söylüyorum yani. Olmadı bir türlü yani. bir türlü. Ama şu şey cesurdu onu biliyorum. Yani cesur bir şey yaptık. Ve risk ettik bazı şeyleri. Hı hı. O risk bazen ödedi bazen ödemedi. Ee, böyle gitti yani. Sokağa yeni gündem gibi yapmadık. Çünkü o başka bir şeydi çünkü. Nokta gibi de olamazdı. O da çünkü yani çok ana akımda ikisi de bunların istedikleri kadar biri merkezde biri solda olsun. Ama sokak tamamen kenarın dergisi olarak çıkmak iddiasındaydı. Ve insanlar çok kabul etmediler kendini kenarda olmalarını ya. Yani. Şeyi hatırlıyorum ben mesela... Belli bir azımlıktan bir arkadaşını arayıp ya çingenileri koymuşsunuz, arkasından bizi koymuşsunuz. Ciddi olamaz Allah canım alsın. Bunlar da yaşandı. Ama işte yeni yeni öğrenilen bir şey. Belki o dönemde bu sorulmuştur ama mesela artık şimdi o, olsa sorulmaz diye düşünüyorum. onu yapmıyor kimse ama hala hala tuhaflıklar var. Evet şimdi program bitmek üzere fakat e, turulu ağırladın. Ve ona hiç Mick Jagger, Rolling Stones sormadın diye eleştirilmek istemiyorum. <gülüyor> e, programı zaten onların düetiyle de kapayacağız. E, David Bowie ve Mick Jagger'ın. E, onlara tutkun özel. Özellikle Rolling Stones'a özel. David Bowie'ye de aynı de öyle. Peki onlara özel e, şey olması neden? Diğerlerine göre daha fazla olması Çünkü, neden? Çünkü e, ben hep kendimi onlara benzettim. Haddim olmayarak. E, kişi olarak konuşuyorum. Ulan ne uçuk herifler bunlar. Her şeyi yapıyorlar ve e, hala da kimseye benzemiyorlar. Hem de poplar yani çok isterdim David Bowie veya Mick Jagger gibi olayım. Ama olamadı o zaman da madem olamadım dedim. Ben de bunlara hayran olayım bari. ve Kitapta böyle bir şey demiyorsun ama mesela onların döneminde Beatles'a bir iki, şimdi tam hatırlayamadım bir iki satırı Onları e, kurulu düzenin tatlı çocukları Beatles öyledir. Beatles'ı öyle mi görüyorsun? John Lennon'a rağmen mi? Daha sonra John, John Lennon'u Lennon yırttı. <gülüyor> Ama şey Paul her hala yırtamadı. Hı -hı. daha böyle establishment dediğimiz insanlar bunlar. Ben Paul McCartney'i biraz Zülfü Livaneli'ne benzetirim. Ben ona karışmayayım. <gülüyor> <gülüyor> ne anlamda benzetirim biliyor musun? Yani rahat yaşayalım. Sağımız solumuzda şeyler olsun. Güzel şeyler olsun. Herkes birbirini sevsin. sevsin. Önümüzde de hep yiyeceğimiz bir yemek kapları olsun. Yani... Bu konuları Asya'yı soracaksın ben. Bana bir hiç sormak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Asya'yı <gülüyor> sana bunu sormuş olayım. Çünkü son soru olabilir. <gülüyor> Yok canım. Siz... Niye benzetiyorsun diye mi sorayım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka, şaka bir yana bütün bunları size sormamış olayım ama benim fikrim bu yönde. Biz sana sormuş olalım. ve <gülüyor> Benzerleri libaneli vesaire var öyle çok grup var. Yani evet tamam toplumun yanındayım duyarlığım var şudur budur filan ama kimse de benim tekerime çomak sokmasın arkadaşlar. Aynen. Heh, öyle. Böyle insanlar çok. Çok çok. Çoğunluk. Ama artık onlara razıyım ben ben sana söylemiş Kötülük yapmıyorlar. Tabii canım. Elbette. Onun için yani bu kadar kötülük insan varken sıra evet. onları eleştirmeye gelmiyor artık. Her şeye razı olduk. Evet. Peki Tuğrul Er Yılmaz ve Asumaro başka bir kitapta bu sefer bu kitapta sözü edilmeyen e, daha dar alanda bir kitap için bir araya gelmeyi düşünüyor mu? Tabii düşünüyoruz Mesela ama. Mesela sadece siyasalı anlatan. <gülüyor> Doymadık çünkü ciddi söylüyorum. Bak siyasalı konuşmadık bile. Ne siyasalmış kardeşim ya. Tabii ne canım. isimler. Kıyam kıyamet kopuyor. Mesela sıf o çerçevede bir kitap gibi. Artık bir devamı ama şu olabilir? Anlatamadıklarımız diye. Ben <gülüyor> bizim evet en büyük şeyimiz ama Bey poşete, poşete girer mi söylüyor. Diyor. Expanded <gülüyor> edition. <gülüyor> ya yok evet girer ama yani poşete girer diyordum farkıyla. <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Biz, Biz teşekkür ee, ederiz. Sevgili Doğrular Yılmaz ve Asumaro, ee, sizi ikinizi de çok ama çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Sağ olasın, <gülüyor> Evet e, Tuğrular Yılmaz ve Asumaray'ı konuk ettik. Bugün 68'li ve gazeteci kitabı nedeniyle bugün cumartesi çıkarsanız dışarı eğer hava güzel e, bu kitabı almamazlık etmeyin. Olağanüstü şeylerden bahsediliyor. E, programda Tuğrul'un en sevdiği iki isim David Bowie ve Mick Jagger e, düetiyle bitecek. Dancing in the Street. Evet Teknik Masada Feryal Kabil ve ben Naim dinmeler hepinize iyi tatiller diliyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Okay, Tokyo, South America. dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen.